ve Assalamu ala rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'du. İbn-i Mes'ud radıyallahu teala anhu diyor ki Kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetine bakmak istiyorsa Allah-u şu ayetini okusun. "Kul قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا De ki Rabbinizin size Haram kıldığı şeyi ben size anlatayım mı? Elâ tüşrikû şey' Allah hiçbir şeyde de ortak koşmamanızdır. Ayetin sonunda en hâde sırâtî mustakîmen fettebîûh. İşte bu benim dosdoğru yolumdur. Ona tabi olun. Ve lâttebîûs diğer yollara tabi olmayın. İbn Mes'ud Hadi radıyallahu ayettir. Bu ayet ana ana tam olarak bilmiyorum İbn-i Mesud radıyallahu teala anhu diyor ki kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasiyetine bakmak istiyorsa hadithi olduğu gibi peygamberler vasiyet bırakmaz miras da bırakmaz ancak burada İbn-i Mesud'un kastı vasiyeti gibi yani sanki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti ve hiç muhkem olan açık olan hiçbir şekilde neshedilmemiş bir ayetler bıraktı. Bunlar da Rabbinizin size hiçbir şeyde şirk koşmamanızı Rabbinizin hiçbir şeyde şirk koşmamanızı e, emrediyor ayeti. Muad ibn Cebel'in hadisinde Allah Resul diyor ki, ey Muad Allah'ın kulları üzerinde hakkını ve kulların Allah üzerinde hakkını biliyor musun? Muad diyor Allah ve Resulü daha iyi bilir. Diyor ki Allah'ın kulları üzerindeki hakkı Kulların ona hiçbir şeyde şirk koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerinde hakkı ise, Allah'a şirk koşma koşmadıklarında, Allahü Teala onları e, cennete girdireceğini. Muad diyor ki, ey Allah resulü, bu müjdeyi haber vereyim mi insanlara? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, haber verme, çünkü belki de onlar bu müjdeden dolayı e, amel yapmazlar. Kendi nefislerine e, amel yapmayıp e, e, Allah'ın rahmetine itimat edip amel yapmazlar diyor. Bu hadiste olduğu gibi Allah'ın kulları üzerinde hakkı var mıdır? Şüphesiz ki vardır. Fakat kulların Allah üzerinde hakkı var mı? Ehl-i sünnet ve göre kulların Allah üzerinde hakkı vardır. O da Allah'a şirk koşmayan cehenneme girmemesidir. Buradaki kulların Allah üzerindeki hakkından kasıt o hakkı Allahu Teala kendi fadlı ile, kendi rahmeti ile, kendi nimeti ve bereketi ile kendisine veriyor o hakkı. Yoksa kulların illa ben sana benim hakkım ver demiyor. Bu ehli sünnetin inancı. Yani Allahu Teala kendi nimetiyle veriyor bunu. Kendi fad fadlı ile veriyor. Muteziliye göre Mutezile diyor ki kulların Allah üzerinde hakkı var fakat bu hak Mucazat babından Yani nasıl ki ben sana bir euro verdiğim zaman sen bana bir ekmek vermen lazım, mecbur vermen lazım buna karşılık. karşılık. Mecbur bu karşılık olması lazım. Mutezile de Allah'a böyle kulların Allah üzerinde hakkı bu karşılık babından diyorlar. Yani mecbur. Ben sana ibadet ettim, sen mecbur beni e, cennete sokman babından. Bu tabii ki bu sapıklık. Ehli Sünnet'e göre Allahu Teala İnşallah. o hakkı kendisine o, o şeyi kendisine veriyor. O hakkı kendisine veriyor. <gülüyor> hadiste de geçtiği gibi <gülüyor> Kim Allah'a şirk <gülüyor> koşmadığı zaman Allahu Teala onu azap e, gördürmemesi. Buradaki kasıt hadiste geçtiği gibi, Müslim'de geçen hadiste Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki Allahu Teala Cehennemden bir müddet sonra bazı insanları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaatiyle çıkaracak buyuruyor. Bu insanlar yani tevhide yerine getirmeseler de asla cehennemden çıkmazlardı. Dolayısıyla mümin insanlar, muahid insanlar ama yine de cehenneme giriyorlar. Allahu Teala'nın bazı günahlardan dolayı bu hadiste de geçiyor ki Allah onlar tevhidi yerine getiren hiçbir şekilde azap görmeyecek. Bu hadis ile diğer hadisi nasıl cem edilecek? İlim ehli, ehl Sünnet ve Cemaat'in metodu şöyle. ehl Sünnet ve Cemaat iki hadisin veya ayetin zahiri çatışıyor gibi görünse o zaman kesinlikle hadise bu yoktur, İslam'da böyle bir şey yoktur demezler. Bilakis o hadisleri cem etmeye bakarlar. Yani birbiriyle nasıl biz e, cem edeceğiz? İlim ehli bu iki hadis ha, hat, ha, hakkında der ki İbni Kuteybe, İbni Kuzeyme gibileri derler ki buradaki kasıt, bazılar der ki buradaki kasıt yani cehennemin en alt derecesinde olmayacaklar. Bazılar da der ki cennete ilk giren olmayacaklar. Cennete ilk giren olmayacaklar. Bazılar da der ki işte ce, e, cennette ee, ebediyen kalmayacaklar. Buradaki kasır cennette, cehennemde ebediyen kalmayacaklar. Dolayısıyla kişi günah işleyebilir, ancak şirk koşmadığı zaman cehenneme girse dahi Allah'ın tabi meşiyeti altında sonunda mezur e, çıkacak. Başka bir, şey, bir şey var mı? <gülüyor> diyor ya, bir hadiste de var. sen mi söylemişin, başka mi Herkes cehenneme uğrayacak. Yani. Mesela herkes oradan geçiyor. Sen Sen mi anlatın herhalde? Herkes cehenneme uğrayacak evet. İşte ameli salih olanlar geçiyor işte ona sıra diyorlar. Ama az günahı da olan muhakkak uğrayıp yanıyor o cezasını görüyor ondan sonra çıkıyor. Yok az günah yani günah olan o Allah'ın meşiyeti altında. Yani Allah isterse yandırır isterse direkt şeydir. Ala kulli hal <gül> hadisin sonunda Muad ibn Cevel diyor ki ala efala ubşirun insanlara bunu haber müjdeleyin mi Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem müjdeleme diyor. Bundan anlayacağımız gibi bazen ilimi anlatmamak daha eftal. Bazı Maslahattan dolayı insanlara e, fitne yol açacaksa bazen ilmi ketmetmen anlatman eee maslahattan dolayı caizdir. <gül> <gül> Muhammed ibn Abdullah Teala bu babdan bazı faydalar çıkarıyor. Bu babdan el hikmetu birincisi bu faydalardan birincisi el hikmetu fi halqil ins. ve cinlerin yaratılmasının gayeti. Gayesi. Dedik ki ancak Allah'a e, insanları ve cinleri Allah'ın yaratmasının sebebi onlara emretmesi ve onlara nehyetmesidir. İlla yubudun bana ibadet etsinler yani onlara ben emredeyim ve nehyedeyim. Ve Emrettiklerin Allah'ın emrettiğin en büyüğü ise tevhiddir. İhlaslı olmandır. İbadeti ancak Allah'a yapmandır. Nehyettiğin en büyüğü ise şirktir. Allah'a hiçbir şeyde şirk koşmamandır. <gülüyor> <gülüyor> Faydalardan bir tanesi de diyor ki: "Ana din el <gülüyor> Allahu Teala'nın dini birdir. Bütün peygamberlerin dini birdir." Yani bütün peygamberler e, dini İslam'dır. İslam ile gelmişlerdir. Hükümler belki değişebilir ancak hepsi Allah'a ibadet etmek için e, gönderilmiştir. Başka bir fayda diyor ki allah Teala'ya ibadet ancak tağutu küfür etmekle olur. Yani bir kişi Allah'a ibadet etse, şirk koşmazsa, ancak şirki inkar etmezse bu kişinin tevhidi kabul olunacak değildir. Yani ibadet etse fakat dese ki işte şeyh her şeyi bilir, yarını bilir, kalbini bilir, şeyh medet umulabilir, kabirde medet umulabilir. Bu kişi kendisi o işleri yapmasa dahi bu kişi Müslüman değildir. Çünkü İslam'da tağutu, şirki de inkar etmen şarttır. La ilahe illallahın Rukunlarından birisi bu. La ilahe Allah'tan başka ibadet edilenleri tüm inkar ediyorum. Dolayısıyla inkar etmen gerekir. Başka bir fayda ise bu meseleyi yani Allah'a şirk koşmayanın allah Teala ona azap vermeyeceğin sahabelerin çoğu bilmiyordu. Bundan dolayı muadibini Cebel Anlatmadı. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra insanlara anlatmaya başladı. Başka bir fayda diyor ki mümini e, müjdelemek güzeldir. Çünkü Muad Cebel diyor ki müjdeleymeyi Allah'ın Resulü. Başka bir mesele kişi bilmediği zaman Allahu ve Resulü'nü alem demesi. Allah ve Resulü daha iyi bilir demesi. Ancak bu Allah ve Resulü daha iyi bilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefa, e, hayatında denilir. Peygamber vefat ettikten sonra Allah ve Resulü daha iyi bilir denilmez. Ya ancak Allah daha iyi bilir denilir. Bu kişi derse bidata girer. Çünkü sahabe peygamberin vefatından sonra böyle bir şey demedi. Ancak derse bu kişi Allah ve Resulü daha iyi bilir. Şer'i hükümler hakkında ise bidata girer dedik. Ancak dünyevi işlerde ise işte yarın gidiyor musun Allah ve Resulü daha iyi bilir. E, bu adam şirke girer. Çünkü peygamberin gaybı bildiğini iddia etmiş olur. Dünyevi meselelerde. Dolayısıyla e, dikkat edilmesi gerekir. Başka bir e, <gülüyor> fayda ise peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, tevazusu. Çünkü o hadiste Muad bin Cebel'in hadisinde eşeğe biniyor. Ve arkasına da Muad bin Cebel'i bindiriyor. Dolayısıyla eşeğe binmek caiz. iki kişinin binmesi caiz. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, tevazusu burada e, anlaşılıyor. Başka bir fayda ise Muad İbni Cebel'in e, fazileti. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muad ibn e anlatıyor. Ve diyor ki insanlara anlatma belki de kendi amellerine, e, e, kendi nefislerine itimat ederler. Amel yapmazlar. Demek ki Muad ibn-i Cebel böyle yapanlardan değil. Ondan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muad ibn e anlatıyor. Ne yapın? Babu fazl tevhidi ve ma yekeffir minez-zunub. Muhammed ibn Abdülvehab diyor ki tevhidin fazileti ve tevhidin günahlara affetmez babı. Allahu Teala diyor ki: <gülüyor> "Ellezine amenu ve lem yelbesu imanahum bi zulm. Ulaiheke lehumul emn ve hum muhtedun." İman edenler ve İmanlarını hiçbir zulüm bulaştırmayanlar, işte onlar için emniyet vardır ve onlar hidayete ermişlerdir. Hidayet iki kısımdır. Bir, <gülüyor> hidayet-i tevfik dediğimiz, tevfik hidayeti, ancak allah Teala'nın yapabileceği hidayet, kişinin Müslüman olması, hidayete ermesi gibi, buna hidayet-i tevfik deniyor. Bu ancak Allah'a mahsustur. Bundan dolayı Allah diyor ki inneke la tehdi men ahbebt Sen sevdiğini hidayete erdirecek değilsin. Başka bir ayette de Allahu Teala diyor ki ve inneke tehdi ila sıratim müstakim Sen dost doğru yola hidayete erdiricisin. Buradaki birinci hidayet tevfik, Allah'ın tevfik, muvaffak olması. Bu ancak Allah'a has. İkinci hidayet ise yol gösterici manasındadır. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol göstericisidir. Bu sadece Peygamber'e has değil bilakis ona tabi olanlar da yol gösteriyor. İslam'ın alimleri de yol gösteriyor. Ha, bu hidayet, hidayetü dilâleh deniliyor. Bu herkese has. Ancak tevfik hidayeti ise, e, muvaffak olması ise bu ancak Allah-u Teala'ya has. Dolayısıyla bu iki ayeti gördüğünüz zaman anlayın ki birinden kasıt yol göstermesi, diğerinden kasıt muvaffak olmasıdır. Ayette geçen "ولم يلبسوا إيمانهم zulmin imanlarına zulüm karıştırmayan Sahabe radıyallahu teala Anhum bu ayeti duyduklarında korktular ve dediler ki ey Allah'ın Resulü kim imanına zulüm karıştırmaz ki? O hepimiz sapı yuttuk. Hadis kabul etmeyenlere şeddin zaman bu ayeti getirmen lazım. İmanlarına zulüm karıştırmayanlar onlar için emniyet ve hidayet vardır. Hadis kabul etmiyorsa diyecek ki herkes imanına zulüm karıştırır. Herkes cehennemliktir. Emniyet yok, hidayette yok. Manasında anlaşılır. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi beyan ederken diyor ki imanehum bi zulmün zulümden kasıç şirk olduğunu beyan ediyor. Sonra diyor ki salih kulun lokmanın dediğini duymadınız mı? İnneş şirkele zulmün azim. Şirk büyük bir zulümdür. Dediğini duymadınız mı diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu buradaki maksat e, imanlarını zulüm karıştırmayanlar yani şirk karıştırmayanlar la <gülüyor> onlar için emniyet vardır bu emniyet hem dünyada hem de ahiret içindir dünyada emniyet içinde yaşamalarıdır Allahu Teala e, buyuruyor ki vadallahuled <gülüyor> dinkum Allah Allahu Teala siz, sizden iman edenlere vaat ediyor Neyi vaat ediyor sizden öncekileri dünyaya hakim kıldığı gibi sizde dünyaya hakim kılacağını korkularından sonra onlara emniyete bu kavuşturacağını ve onların dinini yaşattıracağını hangi şartta ya budu ne ile Yurik ne bir iki tane şart ancak bana ibadet etmeleri ve bana hiçbir şeyde şirk koşmamalarıdır Dolayısıyla dünyada hakim olmak istiyorsan, emniyete kavuşmak istiyorsan, dinini rahatça yaşamak istiyorsan iki tane şart vardır. Bu şart işte bazı insanların dediği gibi oy vereyim, siyasete şey diyeyim, siyasetle uğraşayım, şunu yapayım, bunu yapayım değil. Allahu Teala bunu Kur'an'da beyan etmiş. Ya bu düneni ancak bana ibadet etmeleri ve bana hiçbir şeyde şirk koşmamalarıdır. E, o, o yola götürürse o onu... Nasıl? Ya mesela, misal yani, insanlar e, diyelim bugün Hollanda'da başka bir türlü iktidar olmak mümkün değil. Ancak o yoluyla onu kast ederek, Allah'a şirk koşmamak için, Allah'a Allah ibadet etmek için şirk için o yolu deneyip, deneyip öyle gitmek, bu doğru değil mi? O yolu, yok o doğru değil. Peygamberin metodu öyle değil. Ha. Peygamberin metodu insanlara tevhidi anlatmak. Tamam tevhide anlatıyorsun zaten. Evet. Tevhid şimdi anla, anlatıyorsun ama bir yere kadar geliyorsun. Tevhid içeri girip orada anlatamıyorsun. O, eğer o, o, o şeyi kullanmasa. şey Oy mu diyorsun He. sen? Oydan mı bahsediyorsun? He. Şimdi oy hakkında ya, e, ilim ehli bakıyor. Eğer sen oy vermen maslahat icabıysa, Üstadın müminlere başladı. maslahat varsa ha. o zaman e, caiz görüyorlar. Yoksa caiz görmüyorlar. İşte o, o. Ubadet İbn-i Samet'in hadisinde allah Teala, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men ilahe illallah. Kim Allah'tan başka ibadete müstahak olmadığına şehadet ederse ve Muhammed Allah'a, Resulü ve elçisi olduğuna şehadet ederse İsa Aleyhisselam Allah'ın ruhu olduğuna ve kulu olduğuna e, ve onun bir kelimesi, sözü olduğuna şehadet ederse Cennetin ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةِ عَلَى مَا كَانَ Onun ne kadar ameli olsa allah Teala onu cennete sokar buyuruyor. Buradaki onun ne kadar ameli olsa da allah Teala onu cennete sokar kasıt iki görüş var. Birincisi yani onun ne kadar günahı olsa dahi sonunda o kişi cennete girecektir. İkinci görüş amelinin derecesine göre cennete girecektir. Evet. anlatacağım şimdi dolayısıyla buradaki kasıt ya ne kadar günah olsa dahi cennete girer ya da onun amellerine göre derecesine göre o kişi cennete girer ameli ne kadarsa cennetin derecesi de o kadar olur buradaki ee, <gülüyor> ruhdan kasıt ruh kendi nefsi ile kaimdir kendi zatı ile kaimdir. Yani bir varlıktır. Ruhun ölmesi bedenden çıkmasıdır. Bedenden çıktığı zaman diyoruz ki ruh ölüyor. Kasıt budur. Ancak bazı insanlar diyor ki ruh ölüyor. Kastın ne diyeceksin? Diyecek kastın bedenden çıkması, ruh ölmek demekse tamam bu doğru. Ancak kastın ruh yok oluyor der, dersen bu yanlış. Çünkü icma ile İbn Hazm naklediyor ki ruh ebediyen kalan şeylerden. Allahü Teala bazı mahlukatları yarattı. Bu mahlukatlar ebediyen kalacak. Hiçbir zaman fani olmayacak. Bunlar cennet, cehennem, cennetin içindeki huriler gibi arş, kalem ve insanlar. O insanların ruhu çünkü bunlar ebediyen e, fani olmayan, ebediyen kalacak e, mahlukatlar. Buradaki e, ruhdan kasıt Allah'a izafe edilen şeyler iki kısımdır. Allah'a izafe nasıl? Naqatul Allah'ın devesi. Allah'ın evi. Allah'ın yüzü. Allah'ın eli. Allah'ın izafe edilenler, Allah'a birleştirilenler. Allah'ın malı yani Allah'ın malı. Allah'ın işte dünyası gibi. iki kısımdır. Birincisi kendi nefsiyle kaim olan şeyler. Kendi nefsiyle duran şeyler. Ne gibi? Ee, Allah'ın evi. Ev kendi nefsiyle duruyor yani. Duruyor. Naqa, deve kendi kendisi duruyor. Ruh, ruh kendisi duruyor. Bunlar yaratılmıştır. Yani Allah'ın devesi dediğim zaman Allah'ın yarattığı develerden bir devesi. Allah'ın evi, Allah'ın yarattığı evlerden bir evi. Peki niye Allah'a izafe ediliyor? Teşrif babından. Yani şereflendirmek babından. Övmek babından. Allah'ın evi. Allah'ın devesi. Allah'ın ruhu. Ruhu. yani Allah'ın yarattığı ruhlardan bir bir ruh. Dolayısıyla İsa aleyhisselam'a ruhullah demesi yani Allah ruhu değil haşa. Ya Allah'ın yarattığı ruhlardan bir bir ruh. Niye Allah'ın ruhu deniliyor? Teşrif, şereflendirmek ba bunlar. Bunlar kendi nefsiyle kaim olan şeyler. Bazı şeyler de kendi nefsiyle kaim değil. Ne gibi? Diyorsun ki Allah'ın eli el kendisi durabilir mi böyle? Duramaz. Ha, o zaman Allah, o, o sıfat oluyor. Allah'ın sıfatı. Allah'ın eli yani Allah, sıfatlarından bir sıfatı. Allah'ın yüzü yani Allah'ın sıfatlarından. Allah'ın ilmi yani ilim durabilir mi kendi nefsini, Kendi kendine. Duramaz. Yani Allah'ın sıfatlarından. Allah'ın görmesi yani Allah'ın e, görme sıfatı. Dolayısıyla Allah'a izafe edilen şeyler iki kısımdır. Ee, kendi nefsinde daim olan şeyler ve olmayan şeyler. <Gülüyor> Burada "Ve Muhammeden abduhu ve resuluhu ve Muhammed Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna iman ederse." Burada iki grup insana reddiye vardır. "Ve enne Muhammeden abduhu." Muhammed Allah'ın kulu olduğunu. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın kuludur. Başka bir mahluk, başka bir topraktan yaratılmıştır, sudan yaratılmıştır. Normal bizim gibi bir kuldur. Bizim gibi bir kuldur. Bazı insanlar diyor ki işte nurdan yaratıldı, şudan yaratıldı. Bütün bunlar batıl, asıl olmayan şeylerdir. Peygamberde aşırılığa gidenlere reddiye var burada. İkincisi ise o Resuluhu ve Allah'ın resul olduğuna iman etmek. Bu da peygamberde tam aşırılığın tersine gidenlere reddiye var. Yahudiler gibi ve onların yoluna gidenler. Peygamberi işte normal bir insanmış gibi görünür. On evet insan ama normal bir insan değil. Resul. Allahu Teala'nın e, elçisi. Vel cennete hakun, cennetin hak olduğuna inanmak. Cennetin hak olduğuna, cennetin. Ehlü Sünnet ve Cemate göre cennet Allahu Teala cenneti yaratmıştır. İnsanlar. Yaratılmadan önce cennet yaratılmıştır. İnsanlar yaratılmadan önce cennet yaratılmıştır. Bunun niye diyorum? Çünkü muteziliğe göre, bir grup fırkıya göre, muteziliğe göre cennet yaratılmadı ya. Kıyamet gününde yaratılacak. Diyorlar ki şu an yaratılmış olsa abes olur. Boş boşu boşu boşu boşu ne duruyoruz? Diyorlar. Çünkü akıl onlarda her zaman önde abes olur diyorlar, akla yatmıyor diyorlar, kıyamet gününde yaratılacak diyorlar. Bu da tabii ki Ehl-i Sünnet'in akidesine ters. Çünkü Ehl-i Sünnet'e göre, hadislere göre, kim la ilahe illallah derse, işte cennette bir onun için bir ağaç dikilir, kim bir mescit yaparsa allah Teala cennette ona şey yapar, bir bina yapar. Tüm cennetin var olduğuna, şu an var olduğuna, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenneti görmesi Miraç'ta, namazda işte cennetten bir salkım alıyor gibi yapma işi. Bütün bunlar cennetin şu an var olduğuna delalettir. Adem Aleyhisselam'ın cenneti şu anki cennet miydi yoksa başka bir cennet miydi? İlim ehlinin arasında ihtilaf, e, ihtilaflı bir konu. Şu anki e, insanların gireceği cennet mi yoksa başka bir cennet miydi? İbn-i Kayyum Teala Teala bunu kitabında... Hide, e, Hadi'l ervah isimli kitabında beyan ediyor ve Adem Aleyhisselam'ın şu anki cennette yani indirildiğini tercih ediyor. Yani ki Adem Aleyhisselam girdiği cennet şu anki cennet olduğunu tercih ediyor. Yani bir sefer yaratılmış cennet. Nam. Onlar hak'kun ve cehennemin hak olduğunu iman ederse. Ehl-i sünnet ve celalet göre cennet ve cehennem fani olmamak şekilde yaratılmıştır. Yani ebediyen kalacaktır. Ve cehennem ehlinin, e, cehennem ehli de ebediyen kalacaktır kafirler orada. Fakat müminler oradan çıkacaktır. Ve cennet cehenn, cehenn, cehennemin ateşi fani olmayacaktır. Bunu niye diyelim? Çünkü e, bazılarına göre cehennemin ateşi fani olacaktır. Bu ise tabi ki e, zayıf bir görüş. Bu ise tabi ki zayıf bir görüş. İbn Teymiyenin de böyle bir görüşü var deniliyor. Fakat bu İbn Teymiye'ye iftiradır. İbn Teymiye rahimehullah teala böyle bir şey demiyor. Bilakis cehennemin ebedi kalaca kalacağına ee, diyor. Onun başka bir görüşü var. İbn Teymiye rahimehullah teala diyor ki: Müminler cehennemin bir kısmından çıktığı zaman müminlerin cehennemi fani olacak. Ama kafirlerin ki ebediyen kalacak. Böyle bir görüşü de var Şeyhül İslam İbn Teymiye'nin. Adıkhalehu Allah ala ne kadar ameli varsa bile Allah şirk koşmadığı zaman cennete girer yani ya ne kadar günah olsa da cennete girer ya da ameli'nin derecesine göre cennette mertebeler dereceler alır. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Yine Bukhari ve Müslim'in hadisinde Allah Resulü diyor ki: "Fînna Allah haram ala Nari, man qalalā ila illallah ybtqi bidalik a'jha Allah." Allah-u Teala cehenneme ateşi haram kıldı. Ne zaman? La ilahe illallah derse ve bu la ilahe illallah da ile de allah Teala'nın rızasını vecihini kastetse. Yani ihlaslı bir şekilde e, bunu derse. Dolayısıyla bu hadisten de anlaşılıyor ki sadece la ilahe illallah denil, denilmesi yetmiyor. Bilakis la ilahe illallahın şartları vardır. Bu şartlardan bir tanesi ihlaslı olman. Yetegi bi dalika Allah'ın rızasını isteyerek. Başka yakin, kesin olarak diyemez. Şüphe etmemen, şek etmemen. Men kâle lâ ilâhe illallah derse ve kalbiyle kesin olarak bilirse, müstayqinen biha kalbu. Yakin. Daha sadık olsa. La ilâhe illallah diyor ama sadık değil. Sıdk, sadık olması da bu kişi la ilahe illallah'ın şartlarıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor kim la ilahe illallah derse kalbiyle, dili, kalbi dilini tasdik ediyorsa, dili de kalbini tasdik ediyorsa de cennete girer. Yani münafıklar bu konuda sadık, sadık değil. Daha başka bir şartı bilmesi, la ilahe illallah'ın manasını bilmesi. Allah'tan başka ibadete müstehak olmayanın kim La İlahe illallah de, de, derse ve bunu da bilirse cennete girer. Başka hadis olduğu gibi. Dolayısıyla sadece La İlahe illallah demek yetmiyor. Bilakis bunun şartlarını e, yerine getirilmesi lazım. Ebu Sa'id'in Hudri'nin hadisinde Allah Resul diyor ki Musa Aleyhisselam Allah'a bir gün şöyle bir nidada bulunuyor. Ey Rabbim bana öyle bir şey öğret ki sana o şeyle zikre seni zikredeyim ve sana dua edip Allahu Teala da diyor ki de ki ey Musa la ilahe illallah de. Musa Aleyhisselam da diyor ki bütün kullarım bunu diyor ey Allahu Teala ey Rabbim. Allah da diyor ki ey Musa. لو ان السماوات السبع o غير يد kat semanın içindekiler ben hariç. Ben hariçtir yani yani Allahu Teala semada 7 kat sema ve yedi kat semadakilerin içindekiler ben hariç bir mizanın bir kefesinde olsa bir tarafında olsa ve la ilahe illallah ve 7 e, kat e, e, yerde o aynı keffede olsa aynı tarafta olsa ve la ilahe illallah başka bir tarafta olsa malet bihi inne la illallah la ilahe illallah ağır gelir La ilahe illallah e, ağır gelir. Ala kulli hal bu hadis Darraj ibn-i Sem'an'ın e, rivayet edilir. Fakat bu hadis zayıf bir hadis. E, bu hadis zayıf bir hadis. Şeyh şöyle bir şey var. Dur. Yani Mesela adam La ilahe illallah diyor ama Allah'ın e, şeriat hükmüne inanmıyor. Bu zamanda onunla olmuyor. La ilahe illallah diyor. Demesi kabul olunmaz ki. Dediğim yani, gibi şartları olmaz, var. Olmaz değil mi o şartlar yerine gelmesi lazım. Şartları var. Bir kişi dese ki benim ehliyetim var. Ehliyeti olmazsa. Evet. Ehliyetini polis elinden alsa. Evet. Ehliyetini polis elinden alsa. Daha der mi benim ehliyetim var demesi fayda verir mi? Ama diyor. Yani, fayda verir mi yani fayda desin. Vermez, fayda Fa vermez. La ilahe illallah de de demesi de fayda vermez. O desin. Evet, o desin. Fayda yok. İşte, bir ayar, böyleyse, bu, bu şekilde çok Ala hal bu hadis zayıf hadis dedik fakat buna benzer başka bir hadis var Müslimde geçiyor O da Musa Aleyhisselam öleceği zaman Allahü Teala ona e, diyor ki yine aynı manada 7 kat sema bir tarafta olsala ilella başka bir tarafta olsalay ile ağır gelir bu hadis e, sahih hadis de geçen bir hadiste almış belki. Yani bir sefer ilim ehli e, bazen baktığınız zaman zayıf hadisleri alıyorlar kitaplarına. Bir ya kendisine göre sahih hadis. Çünkü sahih zayıf nisbi bir olay. Onun zayıfı, sahi, de zayıf sahih. Yani belki ona göre sahih hadis. Kendi içtihadına göre. İkincisi ilim ehli zayıf hadislerini şöyle zikrediyor. Ee, bazen takviye babından zikrediyor. Zayıf hadise itimat etmiyor yani. Önce sahih olan hadisleri, ayetleri getiriyor. Bunlar zaten sahih. Sonradan e, takviye için aynı madanda olduğundan dolayı e, zayıf hadisleri getiriyor. Getiriyorlar. Bu da ilim ehlinin bir metodu. İlim ehli, yani zayıf hadis getir. Onda bir şey yok ama ne zaman zayıf olduğunu beyan etmen lazım. Bir de ona itimat etmemen lazım. Yani, o, o zayıf hadisle yeni bir hüküm çıkarmaman lazım. Fehmtüm? <gülüyor> <gülüyor> Burada Muhammed İbn Abdülhabir İbrahimullah Teala bir sürü ayet hadis getiriyor sahih olduğunu Sonra takviye babından aynı manada olduğundan dolayı zayıf hadis getiriyor. Bu da ilim ehlinin ta geçmişten beri bir metodu. Ancak problem olan o zayıf hadise itimat ettiğin zaman, zayıf hadisle yeni bir hüküm çıkardığın zaman ediliyor. Mesela hani hani biler her kaldırmamasını. Hepsi o bir tane zayıf hadisten dolayı onunla hareket ediyorlar. İşte burada yani şey yapıyor. İtimat itimat ederse yanlış olduğunu beyan edeceksin. İtimat ediliyor. Doğru. İtimat ediyorlar. Diyor, diyor. Tarikatçılar da itimat ediyor ama ancak sen onun zayıf olduğunu şey anlatacaksın. Başka bir hadiste Allahu Teala diyor ki: "Ey ابن آدم hadisinde ey آدم oğlu Dünya dolusu bana hatalarla gelsen, fakat bana hiçbir şeyde şirk koşmazsan, ben de sana dünya dolusu mağfiret ve rahmet ile gelirim. Bu da, bu da Tirmid'de geçiyor, Hasan bir hadis. Dolayısıyla kişi ihlaslı olduğu zaman, ibadetin ancak Allah'a yaptığı zaman, e, o kişi Allah-u Teala'nın rahmetine inşallah Teala mazhar olur. Faydalara geldiğimiz zaman, Muhammed İbni Abdülahab diyor ki faydalardan bir si'atu fadlillah. Allah-u Teala'nın Fadlı rahmeti, mağfiretinin çokluğu, genişliği. Diyor bana hiçbir şey koşmasam ben de sana dünya dolusu mağfiretle gelirim. İkincisi tevhidin hakkıyla yerine getirenin ne kadar sevap olması. Ne kadar sevap hadiste geçiyor ya bütün dünya dolusu Sema ve yer bir tarafta olsa La ilahe illallah bir tarafta olsa La ilahe illallah ağır gelir. Yani La ilahe illallah'ın sevabı. Üçüncüsü La ilahe illallah günahları silmesi. Kişi günah işlediği zaman fakat ihlaslı olduğunda ibadetinde hiçbir şeyde şirk koşmadığı zaman diğer günahlar da silinir. Allahu Teala'nın rahmetiyle. Tabi bu kişinin tevhidi mertebesine göre. Ne kadar tevhid hakkıyla yerine getiririz, o kadar günah silinir. Ne kadar azsa o kadar o kadar az olur. O kadar mertebesi ee, az olur. Tefsirül ayeti Sur Enam suresindeki te, ayetin tefsiri. Yani elledi inamenu velemi yelvisu imanuhum bi İmanlardan zulüm karıştırmayanlar. Peygamber tefsir etmiş. Ne demiş? E, şirk demiş. Başka bir fayda diyor ki, cemaate beyne ve bin عتبان ابن hadisin ile diğer hadis jemedin zaman, La ilahe illallah sadece demek yeter olduğunu, sadece söylemenin kafi olduğunu e, diyenlerin yanlış olduğunu beyan ediyor. Bazılar diyor ki La ilahe sadece e, demek yeter diyor. Hangi hadislere bazı işte kim La İllallah derse cennete girer falan. Fakat şüphesiz ki bu yeterli Çünkü başka diğer hadislerde ne diyor Allah Resulü? İhlas olarak derse, kesin olarak bilerek derse, bildiği halde derse, sadık olduğu halde derse. Dolayısıyla La İlahe İllallah'ın şartları olduğunu beyan ediyor. Bazı alimler diyor ki işte bu hadisler diğer işte kim sadece La İllallah derse cennete girer. Diğer hadisler bu bu hadislerin nesk ettiğini diyorlar. Nas, nesk ettiğini diyorlar. Zuhri gibi. Fakat e, neske, bir şey neske edilmez, nesha yönelilmez, neske oldu denilmez, ta ki iki şart olduğu zaman. Birincisi, nesk eden ve edilenin tarihini bilmediğin zaman neske gidil, gidilmez. Hangisi daha önce geldi? Hangi daha sonra geldi? Çünkü sonrası ne yapıyor? Önce gelene neshe diyor. E sen tarihi bilmediğin zaman diyemezsin. Neshe olundu diye. Dolayısıyla birisi neshe olundu derse herhangi bir şeyde tarihini sen sorman lazım. Bir. ikincisi ilim ehli diyor ki, cem edil edilmek mümkün olmadığı zaman o zaman neshe gidilir. Ancak cem edilmek mümkünse neshe Başvurulmaz. Nesholundu nes denilmez. Nasıl? Şimdi bu hadiste hadislerde geçiyor. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. Başka hadislerde kim? Kim ihlaslı bir şekilde derse. Kim ilimli bir şekilde. Bunları cem edebilir miyiz? Ederiz. Der ki buradaki kasıt bu mutlaktır. Bu da amdır. Umumdur. Bu, da, bu mutlaktır. Bu da mukayyettir. Bu hadisler onu taklit ediyor. Yani e, e, takit yani bu hadisler diğer hadisleri e, bağlandırıyor, şartlandırıyor. Takiyit ediyor. Yani oradaki umumsa mesela ben diyorum ki bir adam gelsin diyorum. Öbür taraftan da sonra yine diyorum ki sakalı olan bir adam gelsin diyorum. Orada ne yapıyorum? Takiyit ediyorum. Sakalı olan adam. Oradaki, bu, bu şey bu şey yok. Oradaki hususlaştırıyorum yani. Kastımı belirtiyorum ben. Kastımı belirtiyorum. Dolayısıyla sen bir adam gelsin diyorum. Birinci sefer. İkinci sefer sakallı olan bir adam gelsin diyorum. Hangisini almam lazım? Diyorum ki sakallı olan. Çünkü anlıyorum ki adam geldin maksadı sakallı olan adam. Çünkü ikinci sözünden anlıyorum bunu. Sakallı oldu. Çünkü burada daha fazla açıklıyor. Adam sakallı. Sakallı adam. Burada daha fazla açıklıyor. Aynı bu şekilde de işte kim la illallah derse cennete girer. Diğer tarafta kim ihlaslı bir şekilde derse cennete girer. Demek ki kastı nedir Allah, Allah Resulü'nün? İhlaslı. i̇hlaslı şekilde şartlar olduğu müddetçe. Dolayısıyla neshin olabilmesi için bu iki şart yerine gelmesi lazım. Cem edilmesi mümkün olduğu zaman nesh diyemezsin. Herhangi bir şekilde. Başka bir fayda ise peygamberlerin La ilahe illallah'a tenbih edilmesi. Fe'lem ennehu La ilahe illallah. Bil ki La ilahe illallah. Peygamber sal peygamberler dahi tenbih ediliyor. Musa aleyhisselam dahi tenbih ediliyor. La ilahe illallah dedi. Dolayısıyla pe peygamberler tenbih ediliyorsa bizim de e tenbih edilmemiz, edilmemiz e daha Evladır. Başka fay fayda ise e yedi, e yerlerin yedi kat olması. Nasıl ki sema yedi katsa yerlerinde yedi kattır. yedi kattır. Ayette de geçiyor zaten. Allah Teala, Allah yedi kat sema yarattı. Ve minel ardı mislehun. Yerde de onların misli gibi yarattı. Yani yedi kat e yarattı. Başka bir fayda ise İstibatü sıfat Allah'ın sıfatlarını ispat edilmesi. Hangi hadisten aldı? يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجَالُّ Allah'ın yüzünü isterse. Yani Allahu u Teala'nın yüz sıfatını burada ikrar edilmesi. Allah'ın yüzü olduğuna ikrar edilmesi. Bir. ikincisi Allah'ın sözü olduğuna, kelamı olduğuna ikrar edilmesi. O da nereden? diyor ki ey Musa 7 kat mı şu olursa 7 katsa şey ey Musa di konuşması dolayısıyla Allah Teala'nın Yüz sıfatı ve Allah Teala'nın konuşma sıfatı El Sünnet ve cemaata göre Allah Teala konuşur ve bu konuşma istediği zaman konuşur, istediği zaman konuşmaz. Kıyamet gününde de konuşacak. Önce de Musa Aleyhisselam'la konuştu. Ve bu konuşma harf ve sesle olur. Harflerle konuşur, ona yakışır bir şekilde ve sesle konuşur. Sesle Allahu Teala ne diyor? "Ve inad Rabbuk Musa." Allah Musa'ya nida etti. Nida nasıl olur? Ses ile olur. Sessiz nida olmaz. Dolayısıyla Ehl-i Sünnete göre Allahu Teala istediği zaman konuşur. İstediği harf ve sesle konuşur ve kıyamet gününde de konuşacaktır. Onun sözü kadîmün nev'a. Ta kendisi var yani varken zaten konuşabiliyordu. Haditul ahad konuşması da teceddüt eder. Yenilenir. İstediği zaman konuşur, bugün konuşur, yarın konuşur. Konuşma efratları, fertleri yenilenir. Başka bir fayda ise İsa Aleyhisselam'ın e, kelimesi olmasına e, mخصص olması. Çünkü İsa Aleyhisselam Allahu Teala'nın "Kun" kelimesiyle yaratıldı. "Ol ve" dedi ve oldu. Oldu. Allahu Teala'nın kelimesi yani Allahu Teala ona Uzun. "Ol" dedi, babasız o da e, İsa Aleyhisselam o da ee, oldu. Alâmake ma'rifetü ennel mizan lehu Mizanın iki tarafı olması başka bir fayda. Hadiste de geçtiği gibi mizanın 7 kat bir mizanın tarafında olsa, yedi kat diğer mizan tarafında la ilahe diğer tarafta olsa ne olur? La ilahe ağır gelir. Buradaki mizan kıyamet günündeki mizan. İnsanların e, günahlarının ve sevaplarının tartılacağı mizan. Ehl-i sünneti ve cemaati göre icma ile icma-i naklediyor. Kıyamet günündeki o mizanın iki tane tarafı var. Ve bir de dili var, konuşuyor. Ehl-i sünneti göre cemaate göre bu icmali, icmai bir konu. Niye diyorum? Çünkü muteziliğe göre diyorlar ki e, mizandan kasıt Allahu Teala'nın adaletidir diyorlar. Yoksa öyle bir gerçek mizan yok diyorlar. Gerçek bir mizan yok diyorlar. Çünkü akla ters geliyor diyor. Nasıl sevaplar olmayan bir şey, sevap tartılıyor madriş böyle. Akla ters geliyor diyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki Mizandan kasıt Allah'ın adaleti diyorlar. Yoksa gerçek bir mizan yok diyorlar. Ehl-i sünnet'e göre gerçek bir mizan var. Ve bu mizanın iki tarafı var ve konuşuyordu. Ve ehl-i sünnet ve cemaat'e göre bu mizanda tartılacak olanlar ya seva hem sevaplar hem günahlar bir, ikincisi kişinin kendisi. Kişinin kendisi de tartılır. Çünkü İbn-i radıyallahu teala bir gün hurma ağacına çıkarken ayakları görünüyor. çok ince ayakları, sahabeler gülüyor. Bunun üzerine Allah Resulü diyor ki vallahi diyor o ayaklar mizanda her şeyden daha ağır gelecek diyor. Dolayısıyla insanlar da tartılıyor. Sevabiyle günahıyla birlikte. Ve bazen de üçüncü şey ise kişinin e, amel defterinin tartılması. Kişinin e, amel defterinin tartılması, bu da ehli sünnetin yani üç şeyde olabilir. Allahü Teala istediği şekilde bu üç şey e, tartabilir. Babu men hakikat tuhüide daxal cennete bi gayri hisab. Kim tuhüide hakkı ile yerine getirirse cennete hesapsız sualsız e, cennete girer babu. Tevhidi hakkıyla yerine getirmek iki şekildedir. Vacip olan, farz olan tevhidi yerine getirmek, bu da farzları yapıp haramlardan kaçınmakla olur. İkincisi mustahap olan tevhidi yerine getirmek. Bu da nedir? Farzları yapıp haramlarla kaçmakla birlikte mustahap olan şeyler de yapmak. Güzel, şey. Güzel şeyler de yapmak, mekruhlardan da kaçınmak. Bu ikincisi de şüphesiz daha üstün mertebededir. mertebededir. Bazen, bunu niye diyorum? Çünkü bazen hadislerde geçiyor ki, kim bunu yaparsa tevhidi hakkıyla yerine getirmiş olur. Halbuki onu yapan şey mustahab olan şeyler. Yani onu yapmadığın zaman tevhidin kafir olduğun manasında değil. Yani müstahab olan, tevhidin kamil olur manasında oluyor. Dolayısıyla iki şey ayırt etmek gerekir. Ne gibi? Rukiye sormamak gibi. Rukiye sormak Nedir? Haram değil. Yani bana oku demen haram değil diyebilirsin. Ancak dememen daha eftar. Sormaman daha eftar. Dolayısıyla sormadığın zaman sen mustahab olan tevhidi yerine getirmiş oluyorsun. Yani daha üstün bir mertebedeki tevhidi yerine getirmiş oluyorsun. allah Teala diyor ki, İnne İbrahim'e kan ümmeten hanifen. İbrahim Aleyhisselam tek başına bir ümmet. Devamlı Allah'a ibadet eden, tevhide yönelen ve şirk koşmayan birisiydi. İbrahim Aleyhisselam'ı burada dört şey ile vasıflıyor Allah Teala. Bir, Kane ümmeten. Ümmet tek başına ümmet idi. Ümmet Arapçada birçok manalara geliyor. Asfahanin'de dediği gibi Mufradatul Kur'an'da birçok manalara geliyor. Bu manalardan bir tanesi de imam manasında. Önder manasında. Önder manasında. Buradaki kasit İbrahim Aleyhisselam önder idi. Kaniten lillah. Kanit yani devamlı ibadet yapardı. İkinci vasfı üçüncü vasfı hanifen. Hanif demek tevhide meyilli Tevhidi yerine getiren ve şirkten de uzak duran. Tevhide meilli olan ve şirkten de e, uzak olan. Ve şir, şirk dördüncü vasfı وَلَمْ يَكُمْ مِنَ Şirk koşanlardan değildi. Yani şirk koşanlardan değildi ve onlardan da beriydi. Çünkü Allahu Teala buyuruyor ki Sizin için İbrahim'de ve onunla birlikte iman edenlerde güzel bir örnek vardır izgalu çünkü onlar dediler ki leqawmiyim kendi kavimlerine kafir bikum sizi küfür ettik sizi inkar ettik daha ve sizinle birlikte Allah'a ibadet ettik Allah'tan başkalarına ibadet ettiklerinizi inkar ettik daha ve beda ve beynekum ve bizim ile sizin aranızda bir düşmanlık Hasıl oldu. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam ve onunla birlikte olan müminlerde bizim için güzel bir örnek var diyor allah Teala. Ne yapmamız gerekir? Birincisi onları inkar etmemiz lazım. Şirk koşanları kafirlerin kâfir olduğunu müşrik olduğunu ve onların şirklerini ve küfürlerini inkar etmemiz lazım. Bir. Ve onun Allah'tan başka ibadet edilenleri inkar etmemiz lazım. Türbeleri Şeyhleri, ağaçları, taşları, nazar boncuklarını, bu gibi şeyler. Daha vobede ve, ve bizim ile sizin aranızda bir düşmanlık hasıl oldu. Dolayısıyla şirk koşan kafirler ile müminlerin arasında bir düşmanlık var. Onları sevmememiz gerekir, onların dinine buhut etmemiz gerekir, onların küfü kafir olduğuna ee, iman etmemiz gerekir. İbrahim Aleyhisselam ve, ve onunla birlikte olan müminler böyleydi. <gülüyor> Hüseyin bin Abdurrahman hadisinde diyor ki: "Kuntu inde Sa'id bin Jubeyr." Sa'id bin Jubeyr'in yanında idim diyor. Bunun üzerine Sa'id bin Jubeyr dedi ki diyor: "Dün gece kayan yıldızı kim gördü?" Ben de dedim ki ben gördüm. Sonra dedim ki, ama inni lem salat. Ben dün gece yatsın namazına gelemedim. Yani sonra kendisini özrünü beyan ediyor. Ben gördüm, o namaz vaktindeydi. Ben gördüm ama namaza giremedim. Niye? Çünkü beni akrep sokmuştu. Sayyid bin Ücbe diyor ki ne yaptın akrep soktuğunda, soktuğunda? Diyor ki irtakayt. Diyor ki rukiye benim okun okumak talep ettim. Yani birisi bana okuması için talep ettim. Bana oku dedim. Seyyid bin Cüver diyor ki Fəmerhamle, niye bunu yaptın diyor. O da diyor ki Husayn bin Abdurrahman bir hadis şabiden duyduğum bir hadis. O hadis neydi diyor? Diyor ki burayda İbn el Husayb dedi ki la rukiyat illa min aynen ancak göz değmesinden. Veyahut da ateş olmasından ruki olur, okunulur. Ben de okumayı talep ettim. Yani göz değmesinden ve ateş olmasından. Akrep soktuğu zaman ateş geliyor. Diyor ki, Kad men ila Duyduğuna göre iyi yapmış diyor. Ancak diyor, kendi duyduğuna göre amel etmiş diyor. Ancak diyor, ben İbn-i Abbas'tan, o da Resulullah'tan şöyle, şöyle duyduğunu işittim diyor. Allah Resul diyor ki: "Uridat alayel ümem." Bütün ümmetler bana arz edildi. Gösterildi. Buradaki arz edildi ilim ehli burada ihtilaflı bir konu, yani görüşleri var. Arz edilmesi dünyada mı, rüyasında mı, nerede oldu? Bazı alimler diyor ki bu arz edilmesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta arz edildi. Miraca çıktığında. Arz edildi. Fakat Miraç hadislerine baktığımız zaman e, Peygamber sallallahu her şeyi bahsetmiş Miraç hakkında. Fakat ümmetlerin bana arz edildiğini dememiş Miraç hadislerinde. Dolayısıyla bunun zayıf bir görüş olduğunu anlıyoruz. Bazılar da diyor ki Miraç iki defa oldu diyorlar. Peygamber iki defa e, Miraç'a çıktı diyorlar. Çünkü e, bu hadiste de olduğu gibi yani bir Miraç'ta bir şeyler bahsediyor. Sonra bazı şeyler de bahsediliyor. Öbür hadiste zikretmediği. Dolayısıyla diyor belki de iki defa olmuştur diyorlar. Fakat İbn-i Kayyum Rahimullah ve Teala bunu Zâdül Maat'ta çürütüyor bu görüşü. Zayıf olduğunu beyan ediyor. Doğru alan görüş, bu arz edilmesi Allahu Alem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in rüyasında. Rüyasında ümmetler kendisine arz ediliyor. Peygamber diyor ki, فَرَيْتُ النَّبِيِّ وَمَعَرَّتْ Bir... Peygamber gördüm diyor. Onun yanında bir grup insan var diyor. Sonra başka bir peygamberi gördüm diyor. Onun yanında bir veya iki kişi var diyor. Sonra bir peygamberi gördüm ki diyor. Onun yanında hiç kimse yok diyor. Burada anlaşılan nedir? Çokluk hiçbir zaman doğruluğa delalet değildir. Çünkü burada peygamber başka bir peygamberi görüyor. Yanında hiçbir kimse yok. Kimse ona tabi olmamış. Tasdik etmemiş. Başka bir peygamber onun yanında sadece iki kişi var. Dolayısıyla çokluk hiçbir zaman doğruya delalet değildir. Sonra peygamber diyor ki İdrufi Ali Sevadunak. Büyük bir siyah bir topluluk gördüm diyor. Büyük. Zannettim ki bunlar benim ümmetim. Sonra bana dedildi ki, dedin, denildi ki Musa bu Musa ve onun kavmidir denildi diyor. Sonra baktım ki yine büyük bir koskocaman bir topluluk. Sonra bana denildi denilildi ki, hadi ümmet. Bu senin ümmetin. Ve bu ümmetinle birlikte cennete hesapsız, azapsız, sorgu sualsız 70.000 kişi cennete girecek denildi diyor. Benim ümmetimden yani. Sonra peygamber kalkıyor evine gidiyor. Sahabeler tartışıyor kendi aralarında. Bu 70.000 bin, bin kişi kimdi? Bazıları diyor ki Umulür ki onları peygambere sohbet edenler Sahabe, sahabe olanlar Bazıları da diyor ki Umulür ki onlar İslam'da doğu, Müslüman olarak doğup Allah'a hiçbir şeye Şirk koşmayanlar diyor Ve başka şeyler zikrediyorlar Sonra peygamber evinden çıkıyor Haber veriyorlar Böyle böyle dedik peygamber bunun üzerine diyor ki Humun ledine la yestarkun Onlar ki rukiye sormayanlar Bana oku demeyenler Bir İkincisi Vela yektavun hasta olduğun zaman birisine gidip bana oku. Kur'an okuyanı hastam için. Vela <gülüyor> yektevûn. <gülüyor> Dağlamayanlar. <Nasıl>? Dağlamayanlar. Dağlamak. Vela yetatayyerûn. Uğursuzluğe inanmayanlar ve alâ Rabbihim yetevekkelûn. Rabbine tevekkül edenler. <gülüyor> bu bu hadise baktığımız zaman <gülüyor> ve 70.000 70.000 kişi sonra sahabeler birbiriyle tartışıyor. Bazıları diyor ki feleallahum el sahibi onlar ki umulur ki peygambere sah sahabe olanlar. Sahabe, sahabi. Sahabinin şeriatta üç manası var. Üç manası var yani. Birincisi mutlak sohbet. Yani bir kişi başka birisiyle olduğu zaman, onun kavminde olduğu zaman bu onun sahibi deniliyor. Yani e, arkadaşı. Mutlak sohbet. Yani e, ister kafir olsun ister olmasın. ister Müslüman olsun. Ona sahabi deniliyor. Niye? Çünkü ayette geçiyor ya وَمَا bir mecun, Sizin sahibiniz yani peygambere hitap yani sizin sahibiniz yani peygamber Muhammed bir mecnun, mecnun değildir. Deli değildir. Sahibiniz. Buradaki mana ne manada? Mutlak manada. Yani Muhammed sizin kavminizden. Hani biz de diyoruz ya senin arkadaşın yani seninki kafir ister müşrik ister ne olursa olsun. Bu mutlak manada sohbet. İkincisi şer'i manada sahabe. Şer-i imanadaki sahabe ne demek? Peygamberi gören, ona iman eden ve Müslüman olarak ölen. Peygamberin dediği, dediği gibi e, Ashabımı görmek istedim. E, kardeşlerimi görmek istedim. Sahabeler soruyor biz senin kardeşiniz değil miyiz ey Allah Resul? Yok diyor. Siz benim ashabımsınız. Bak kendisini ashab diye isimlendiriyor. Kardeşlerim benden sonra gelip bana iman edenler. Beni görmeyip bana iman edenler. Dolayısıyla peygamberi görüp peygambere iman edenler nedir? Sahabidir. Bu da şer'i manada sahabi. Üçüncüsü de örf'i manada sahabi. Örf'i manada sahip arkadaş ne demek? Hep onunla birlikte olanlar. Hep birisiyle birlikte gezenler. Buradaki sahabe de örf'i manadadır. Çünkü sahabe diyor ki, Umulur ki onlar peygamberin sahabesi olanlar. Yani her zaman peygamberle gezenler. Çünkü kendiler de sahabe zaten. Diyorlar ki umulur ki onlar hep peygamberle e, gezenler. Buradaki sonra e, hadiste diyor ki Vela yesterkûn Rukiye sormayanlar. Yani bana oku demeyenler. Buhari'nin bir rivayete göre Vela yerkûn Rukiye yapmayanlar geçiyor. Başka bir rivayete göre. Okumayanlar. Fakat bu rivayet e, şad, zayıf bir rivayet. Doğru olan gelen Rukiye sormayanlar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okuyordu. Hadiste olduğu gibi kendisine bir sıkıntı isabet ettiği zaman Muavideteyn. <gülüyor> Kulamdu yani, bir Rabbinası ve felakı okuyordu. Kendi kendine. He. Sonra ne yapıyordu? Yatacağı zaman ne yapıyordu? Okuyordu kendisine. Dolayısıyla onda e, yani bu e, şey zayıf. İyi değil yani yapabilirsin ca yani sormam sen gelip bana Mesut bana oku demen. İşte, sormam. bu e, caiz bir şey ancak 70 bin kişi bunlardan değil ha, o, cennete gire ha niye Çünkü bunlar öyle şeylere şeymiyorlar ancak rablerine itimat ediyorlar tekül ediyorlar şuna sorayım buna sorayım değil değil hadislerde geçtiği gibi volyakkıtevuğu daha dağlamayanlar Buradaki yektevundan kasıt, dağlamay sormak mı yoksa kendileri dağlamayan mı? İlim ehlinin arasında ihtilaflı bir konu. Bazıları diyor ki sorman ancak yapmanda bir beysi yok diyor. Bazıları da diyor ki yapmanda işte bu 70 bin kişi ondan değil. Doğru olan görüşte yapmamandır. Buradaki kasıt yani dağlamayanlar 70 bin kişiden. Niye çünkü e, sahabenin bir tanesi Hüseyin bin Abdurrahman olması lazım melekler kendisine selam veriyordu. dağlama yaptığı zaman selamı terk ettiler. Dolayısıyla doğru olan görüş ve la yektavun dağlamayanlar. Dağlamak hakkında İbn-i Kayyum teala zâdül ma'atte ee, bir bahs açıyor. Diyor ki dağlamak hakkında dört şey varit oldu. Birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kerih görüyor. O en ve Diyor ki şifa üç şeydedir diyor. Balda, hicamede ve dağılmakta. Bir hadiste O eni enha zalik. Dağlamayı ben nehy Başka bir hadiste dağlamayı kerih görüyorum. Dağlamayı kerih görüyorum. Başka bir hadiste dolayısıyla nehy ediyor bir hadiste. Diğer hadiste kerih görüyor. Başka bir hadiste dağlamayı dağlamamayı mustahap görüyor. Bu hadiste olduğu gibi 70 bin kişi dağlamayanlar dağlamamayı mustahap görüyor. Caiz olduğunu beyan ediyor. Ama mustahap terk edersen başka bir hadiste peygamberin kendini, dağladığını geçiyor. Bu da Müslim'i geçiyor geçiyor. Ke kendi, peygamber kendisine Dağlamış. dağladığını. İbni Kayyim bu, bu dört şeyi zikrediyor Zâd-ı ala hal bunu cem ederken İbn Kayyim rahimehullah diyor ki dağlamak caiz bir şey daha caizdir. Ancak yapmaması daha, daha evladır. Mekruhdur. sonucuna geliyor yani. Bu dövme de aynı midir Dövme haram yok. Haram. Dövme başka bir şey. Dağlama, yara, yara. yara olan şey. Yara olan şey bazı damarları yakıyorlar. وَلَا يَتَتَيَّرُونَ Uğursuzluğa inanmayanlar. Uğursuzluk ne demek? Şeriata göre se se hakiki sebep olmayan bir şeyi sebep olarak gördüğün zaman şirke girersin. Hakiki bir sebep ne gibi? Uğursuzluk gibi. Mesela. Siyah köpek, siyah kedi, bilmem karga, bilmem baykuş, bilmem bu, bütün bunlar sana zarar vermeye hakiki değil yani bir sebep değil. Veyahut da nazar boncuğu bu nazar boncu hakiki bir sebep değil yani. Senden gözü def etmeye bir sebep değil. Gerçek bir şey değil. Orucu değil. Gerçek bir e, vesile değil, sebep değil. İşte ağaca e, çabut bağlanması falan bütün bunlar hakiki sebep olmadığından dolayı şeriat bunları tüm şirk olarak görüyor. Çünkü bildiğiniz gibi Zaten ma hadisinde peygamber ne diyor? Onun şirk olduğunu beyan ediyor. İşte onların bir ağacı var, sen de bize bir ağaç yap falan. Peygamber diyor ki işte Musa'nın kavminin kavminin Musa'ya dediği gibi dediniz. Onların ilah olduğu gibi bana da bir ilah yapın. İnkar ediyor. Sonra eee tıyyir uğursuzluğun şirk olduğunu açıkça beyan ediyor. Sonra ne? Sonra bir gün namazdan sonra diyor ki kim kim yağmurun şeyden dolayı yağdığını yıldızdan dolayı yağdığını iddia ediyorsa Allah'a küfretti yıldıza iman etti kim Allah'tan dolayı yağdığını diyorsa yıldızı küfretti Allah'a iman etti diyor yani bütün bu hadislere baktığımız zaman hakiki şey olmayan bir şey sebep hakiki gördüğün zaman şirke giriyorsun bazı insanlar bu zamanda ne yapıyor haa her insanın içinde gizli bir güç var diyorlar o gücü kullanmasını bilmen gerekir diyorlar ondan sonra ateşin üstünde yürüyorlar bilmem şiş batırıyorlar şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar bütün bunlar da hakiki sebep değil hakiki yani insan doktorlar falan tıplar falan böyle bir şeyin yok olduğunu diyorlar kimse ateşin üstünde yürüyemez yürürse yanar Kimse böyle şeyleri yapamaz diyorlar. Ancak dolayısıyla anlıyoruz ki buradaki yapıyorlar ama ne ne ne ne olduğunu anlıyoruz. Başka şeyle çalışıyor bunlar. Cinlerle, şeytanlarla. Yoksa kendisi böyle bir şey yapamaz. Bir şey yok, Peki şey. hakiki sebepin nasıl bileceğiz? Hakiki sebep mi değil mi? Bir şeriat belirtecek. Ne gibi işte balın şifa olduğunu diyor. Zemzem'in bereketli olduğunu diyor. Şeriat belirtiyor. Ve hatta zahir Apaçık bir tecrübe ile. Apaçık. Yani sebep ile müsebbebin arasında bir bağ olması lazım. Ben şunu alıyorum elimle. Elimin şey diyorum da alıyorum değil mi? Ee, Arabayı açıyorum bir şeye basıyorum. Araba açılıyor. O şey ile afstand bedinin ile arabanın arasında bir bağ var. O bağı ben belki bilemem ancak o konuda mutakassis olanlar o konuda İlim sahibi olanlar biliyor. Diyorlar ki oradan lazer gidiyor, bilmem şey oluyor, oradan açılıyor. Ancak biz misal ateşin üstünde yürüyenlere soruyoruz. Kim bunu bilirler? Diyelim doktorlar bilir. Bu konuda mutakassis olanlar doktorlar. Soruyoruz böyle bir şey var mı? Yok, yok diyorlar. Ha. O zaman anlıyoruz ki bu açaba, sebep ile bu sebebin arasında bir bağ yok. Dolayısıyla şirke giriyor. Asıl sebep değil, şeytanlarla çalışıyor. Bundan dolayı işte Amerikan ordusu falan böyle şeylere itimat etmiyorlar. Niye? Çünkü e, ilmen ispat edilmiş bir şey değil. İlmen ispat edilmiş, ilmi şekilde ispat edilmiş şey değiller. Bazı insanlar üzerinde yılan gezdiriyor falan. Bu bana şifadır diye falan. Bütün bunlar hakiki sebep olmayan şirk şeyler. Bazı insanlar e, demir, memir bilmem e, taş gezdiriyor. Romatizmiye iyi gelir diye. Doktorlara soruyoruz böyle bir şey var mı? Yok diyorlar. Dolayısıyla bunun şirk olduğunu anlıyoruz. Küçük şirk. Ve böyle bu sebebi, bu şeyleri, bunlar bana fayda veriyor derse, kafir olur. Büyük şirke girer. Ancak bu sebep Allah fayda veriyor. Bu sadece sebep derse, küçük şirke girer. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dayı. Dayı bitiriyorum şimdi. Sonra hadiste Okashetübnü Muhsan diyor ki O Allah en Ey Allah, Ey Allah Rasulü, Peygamber Allah'a dua et ki ben de onlardan olayım. O 70 bin kişiden, Peygamber diyor ki En temin sen onlardansın. Burada Peygamberin e, kera yani mucizesi ortaya çıkıyor çünkü Okashetübnü Muhsan şehit olarak vefat e, ölüyor. Okash, Okashet. Sonra başka birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü bana da dua et. Ben de onlardan olayım. Allah Rasul diyor ki سَبَقَكَ بِهَا عُقْقَاشِ عُقْقَاشِ seni geçti diyor. Burada yani pe burada peygamberin güzel ahlak huyundan anlaşılıyor. Demiyor ki sen onlardan değilsin. Ne diyor? عُقْقَاشِ seni geçti diyor. Buna Arapçada مَعَارِد deniliyor. taarid. yani bir şey söylemek istediğin zaman başka bir uslupla söylemen. Karşıdakini İnceltmemenle. inceltmeyerek Buna maarid deniliyor. Arapçada başka bir şey var. O da teoriye. O da bir şey söylemen. Fakat o şeyin iki manası olması. Biri uzak manası, iki yakın manası. Sen uzak manasını kastediyorsun. Karşıdaki muhatap ise ne anlıyor? Yakın manayı anlıyor. Ne gibi misal? diyoruz, Birisi senden borç istiyor. Diyorsun ki elimde yok. Senin kastettiğin evet şu an elimde yok kastediyorsun. Ama evde var, bankada var. Sen de karşıdaki ne anlıyor, uzak yakın mana anlıyor. Elimde yok dediğin zaman yani hiç hiç yok demek istiyor. Ama sen ne kastediyorsun? Elimde yok. Ha bu İslam'da caiz. Ömer radıyallahu taala anhu diyor ki Ma, ma'rat yani teoriye de bu gibi şeylerde yalan söylemenin ee, yalan söylemeye e, Rus yani yalan söylemeye ihtiyaç yok diyor bu gibi şeylerde yani, böyle de, yalan söylemeye ihtiyaç yok diyor bunlar bize yeter diyor yani yalan söylemeye ihtiyaç yok, yok diyor bey hakkı da geçtiği gibi dolayısıyla böyle şeyleri demen e, teoriye caiz peygamber de kullandı peygambere birisi geliyor Abu geçtiği gibi beni deveye bindir diyor peygamber diyor seni devenin yavrusuna bindireyim diyor Diyor. Nasıl olur? diyor Her deve başka devenin yavrusu diyor. Her deve başka devenin yavrusu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem casusluk yaparak birisi soruyor sen neredesin? Diyor ma sudanım. O anlıyor su kabilesi. Fakat peygamber neyi kastediyor? su Yani sudan yaratıldı kastediyor. Dolayısıyla bu e, bu caiz. Tevriyenin caiz olup olmaması ilim ehlinin arasında üç görüş var. Bazıları diyor ki caizdir diyor mutlak olarak. Bazılar diyor ki yeminle olursa caiz değil diyorlar. Oh. Yemin yemin söyleyerek caiz çünkü karşı çünkü Allah Resul diyor ki yeminin karşının seni tasdik ettiği şekilde nasıl anlıyorsa o yemin öyledir diyor. Yani vallahi söyledim teoriye yapıyorsun. Karşı nasıl anlıyor? Onu anlıyor. Peygamber diyor ki yeminin karşıdaki nasıl anladığı şekildedir diyor. Ben Bundan dolayı seni anladığı şekil. Bundan dolayı bazılar diyor ki Teoriye yeminli caiz değildir. Ama yeminsiz caizdir diyorlar. Üçüncü görüş ise e, mutlak şekilde caiz, mutlak şekilde caiz değil ve yeminli e, caiz değil. Üç görüş var. Doğru olan görüş e, mutlak şekilde caiz olması. Ömer radıyallahu dediği gibi çünkü deminki zikrettiğim hadis zayıf hadis. Başka bir konu bu konuyla bitiriyorum. Hadis de ki, geçiyor ki Allah resul sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Üç şeyde yalan söylenilir. Harp de iki kişinin arasını bulmanda koca karısına yalan söylemesin. Bu hadis Müslim'de geçiyor. Buradaki yalandan kasıt nedir? Tevriye midir? Dediğim, deminki dediğim gibi. Yoksa hakiki yalan mıdır? İlim ehli arasında burada ihtilaf var. Bazıları diyor ki İbn Teymiye, İbni Kayyim gibileri. Ee, diyor ki buradaki kasıt tevriyedir diyor. Yani teoriye yapman. demek ki zikrettiğim gibi. Bazılar da diyor ki yok buradaki kasıt hakiki yalan söylemendir diyor. Caizdir diyor. Allah alem doğru olan görüş hakiki yalan söyle söylemendir, caiz olması. Bu üç şeyde. Çünkü zaten teoriye başka şeylerde de caiz zaten. Sadece bu üç şeyde caiz değil. Başka şeylerde de caiz. Tay burada duralım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhi ve sellem. Uh-huh. <laughs>